Başarılı bir şekilde ileriye doğru hareket ettin. Şimdi gemini sola doğru hareket ettirmeyi dene. Bunun için farenin okunu sola doğru hareket ettir. Ama dikkat, eğer farenin çok hızlı bir şekilde hareket ettirirsen gemini kontrol etmen zorlaşır. Hedefine ulaşmak için fareni yavaşça hareket ettir.